Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün e, Avrupa Şampiyonası da başlıyor ama o bir de şeyden de bazı dedikodular da vardı, ondan da. Bir iki kelimeyle söz etmek uygun olur diye. Yani UEFA kulislerinden bir takım e, fena, e, sıkı pazarlıklar yapılmış oldu. İstersen onunla önce başlayıp sonra Avrupa şampiyonasına geçelim. Yani UEFA başkanıyla çeşitli lobiler yapılarak sadece 3 takıma Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eskişehirspora Avrupa kupalarından 3 yıl men cezası geleceği yolunda. Ama Şenaz Erzik'in de araya girmesiyle epey bir indirim sağlandı gibi dedikodular yazıyordu gazetelerde. Bunun önce istersen birazcık bunu konuşalım. Hmm, şöyle tabi müthiş bir bilgililiği var o. efa'dan bir e, Türkiye'deki cezalarla ilgili bir yorum tepki ilgici muhakkak. Yani bir. <gülüyor> şey yapacaklardır kendi duruşlarını ortaya koyacaklardır ama şunu beklediler Türkiye'deki futbol fedasyonuna bağlı tahkim kurulunun disiplin kurulunun verdiği cezaları işte onaylamasını beklediler tabi bir süre o da ancak bu haftayı buldu geç hafta deniyordu bu hafta ortasını buldu o cezalar da onanınca şimdi topu EFA'da ama tabii bu da Herhalde evet dediğiniz gibi bir takım pazarlıklar dönüyor müthiş bir bilgi kirliliği yaratıyor işte erkek Türkiye'yi kurtarmış işte evet. günler ne yapmış falan diye e, Doğrusu emin olamıyorsunuz e, Benim tahminim hep şeydi Yani UEFA e, Futbol Fedasyonu'nun bu Son dakikada yaptığı işte e, Disiplin talimatındaki Değişikliği beğenmeyecek ve e, Cezaları Gözden geçirmesi için Belli bir süre verecek şey olana kadar da e, Yani o cezalar Yenine şey yapılana kadar da e, Türkiye'nin Üyeliğini mesela belli bir süresini Askıya alabilir Daha önce gördüğümüz bir uygulama e, Özellikle Federasyon yönetimlerine işte Hükümetler tarafından Yapılan müdahalelerde FIFA'nın bu yapanı yaptığı bir uygulama bu i̇şte Federasyonunuzu özel tutun Yoksa Eliniz askı alıyoruz Benzer bir şey olabilir diye Tahminim benim öyleydi Yani bu işte şeyi ayırıyoruz Kişilerle biz kurumları ayırıyoruz Uygulamasını UEFA'nın hiç etmediğini tahmin ediyorum Kendi prensipleri açısından UEFA'nın Başkanı Mişak Platini'nin de Euro 2012 vesilesiyle Bir basın toplantısı yapmıştı Orada da işte hani ve Türkçılığa asla tahminimiz yok ...vurgusunu yenilemiş... E ...ama ne zaman şey olur... ...ben doğrusu Avrupa Şampiyonası'nın... E ...başına kadar bir... ...bu EFA'dan karar gelir diye... ...düşünüyorum ama Türkiye'deki süreç uzayınca... E ...iş saktı. E ...onlar da... E ...Türkiye'deki gelişmeleri de... ...bir şekilde bekleyip... ...takip etmek durumundalar herhalde... ...en tabii işte bu tahkim kurumunun... ...kararını beklediler... E ...tahkim kurulundan ne çıktı... Ee, bu arada onu da bir hatırlatalım. Tahkim kurulu, cezaların çoğunu, kurulu cezaların çoğunu onayladı. Arttırmadı. Bir kaleci Serdar Kulbilgen'in cezasını 3 yıldan 3 maça indirdi. Orada çok ciddi bir indirim var. Ümit Kara'nın 2 yıl hakkı mahkumiyeti cezasını 2 yıl men cezasını çevirdi. Yani o da böyle bir ufak bir şey yaptı. Sürede değildi cezanın niteliğinde bir e, şey yaptı değişiklik yaptı hmm. Peki Ümit Karan e, e, Karan gibi antrenörlüğü mü yapamayacak o mesleki bir oh. engel mi oluyor o zaman bu çünkü kendisi evet, aktif yahut, futbolcu tabi. değil artık olaylar olduğuna futbolcu ama e, geçen sezon zaten hani ondan sonra futbolu zaten bırakmıştı hani menajerlik e, yapacaktı o Hüviyete devam ediyordu. Şimdi hani futbol oynamasına bir engel getiriyor mu zaten hani futbolcu bırakmış birisi için çok fark etmeyecek anladığım kadarıyla. Hani idare bir görev yapmak isterse sanıyorum ona bir engel yok. Bu durumda. Ama diğer yöneticiler bir de İbrahim Akın'ın galiba 3 yıldan 2 yıla indi cezası futbol oynama cezası yani ufak indirimler var ama hani büyük, çok büyük değişiklik yok. Ya onu bekleyenler var mıydı bilmiyorum artırım da yok Tahkim hani kurulu bu cezalar yetersizdir Daha fazla olsun da demedi yani Zaten Bu federasyon e, Kurulları belli bir anlayışla getirdiği için hani Arttırmamız çok beklenemezdi e, şimdi Bundan sonrası ilginç yani mah Bir yandan da tabii Daha şeydeki dava var Mahkemedeki Orada da Temmuz'da kararın çıkılacağı e, Söyleniyor yani UEFA bekler mi emin olamadım çok yani, hani belki 6 ay sonra çıkacağı tahmin edilseydi kararı e, belki beklemezlerdi e, şimdi belki ondan mı bekleyecekler bir ay daha yani yaklaşık e, ama bir yandan da işte Kupasında kurallar çekilecek maçlar başlayacak yani oradaki e, düzende devreye girecek ya, Temmuz'dan itibaren Temmuz'da mı çekiliyor kurallar Hatta Temmuz'da da değil sanıyorum. ilk eleme turu çok erken oynanıyor. Yani işte fareler sandarının üzerindeki ülkeler oynadığı için. Türkiye zaten herhalde oraya dahil değil. Genelde Haziran'ın son haftası, Temmuz'un ilk haftası oynanır. Ama herhalde Türkiye'nin dahil olduğu aşama işte herhalde. Demek ki yaz, Sonya sonu ya Temmuz başı çekilmiş olacak kurallar. Ee, yani şampiyonlar liginin grup kuralları için tabii daha orası için çok var. Hmm, ama UEFA de işte bir limit koymuştu Temmuz'a kadar bu işi bitirin diye. Ee, yani dedikodulara çok itibar etmemek lazım ama işte, tahminim yani 2-3 haftada bilmeniz bir ayda bu UEFA'dan bir şey gelecek, karar gelecektir. Şu ara, sonra Türkiye ne yapacak? Dün bir hukukçunun yorumu vardı yani UEFA Türkiye'nin verdiği siper cezalarını beğenmez bunları gözden geçirin dersen ne olabilir e, Türkiye'deki sportif yuukukta tüken tükendi e, şey olacak yani İranistan'a mesela bir ayrı üst kurul kurulmuş o tekrar takımla ceza vermiş mesela ama hani bunun için e, nasıl bir kanun yönetilik çıkarmak lazım o da ayrı yani. E, gökte indirmeyeceksiniz o kurulu. Ya da daha önce ceza almamış kişileri tekrar kurula göndereceksiniz, ceza vereceksiniz ama kurumları ne yapacaksınız? Böyle karmaşık bir hal yani. Evet yani genel zaten kaos ve çürümüşlük manzarasının dışına hiçbir şeyin çıkmadı bu çerçevenin dışına çıkmadığı bir durum var. Yani şirke olduğunu bile zaten kimse düşünmüyor. Daha doğrusu Olsa bile o kadar önemli olmadığı düşüncesi de genel olarak hakim insanlarda gibi bir yere geldi. Konu gündemden düştü yani. Bir, yani tamamen gündemden düşmedi yani. Arada mutlaka konuşuluyor. Şey olunca yani, UEFA'dan işte öyle bir e, iptal Türkiye'nin üyeliğini atkıya alma gelirse o zaman gümbürtüyü görün çünkü Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda da yok. Evet. Hani o, o milli takım da şey yapamaz, kapıyamaz. <gülüyor> Oradaki durumu. Evet, dedikodular arasında milli takımın da e, cezalandırılacağı ama işte Şenes Erdin araya girerek etkili e, Türkiye'den etkili spor futbol adamı Şenes Erdin araya girerek milli takımı tırnak içinde kurtardı dedikoduları da vardı Ya yani benim tahminim şeydi. Türkiye'nin bütün üyeliklerini askı alacağı al, alması e, inindiği tahminim yani bütün milli takımlar ve e, kulüplerin alt kupalarındaki faaliyetlerini siz kararlarınızı gözden geçene kadar ben askıya alıyorum demesini bekliyordum. Bu hani belli bir süre vermedi. Hani, hmm, siz halledin e, bana uygun hale getirin şeyi prosedürü ona kadar o zamana kadar askıya alıyorum e, demesini bekliyordum. Ama hakikaten belki Şeniz Erdik yumuşatmış milli takımı kurtarmış da olabilir Evet bilinmez. Peki bunu daha artık tamamen bilinmezliklerle henüz dolu bir durum bırakalım ve bilinen Avrupa Şampiyonası'na bakalım. Polonya ve Ukrayna'da oynanıyor ve bugün başlıyor değil mi bu akşam? Evet Avrupa Şampiyonası bu akşam başlıyor. Açılış maçı Polonya-Yunanistan Varşova'da sonra da Rusya Cumhuriyeti var. E, A grubundaki maçlarda. E, iki ülkeli e, organizatör iki ülkenin organizatör olduğu şampiyonalar e, bir gelenek haline geldi. Sık, sık görüyoruz son dönemde. E, Avrupa şampiyonlarında daha da sık daha da yaygınlaşan bir uygulama. 2000 yılında Belçika, Hollanda düzenlemişti. 2008'de İstitçe, Avusturya bu seferde e, Polonya, Ukrayna şampiyonaya sahip yapıyor. Başka adalıklar oldu. Hatta Türkiye'nin de Yunanistan'la birlikte e, bu 2012 şampiyonası için adalık dosyası vermiş olduğunu hatırlayalım. Herhalde 7-8 yıl önceydi. E, hani işte komşu ülkeler arasında bir işbirliği bir de e, yüksek maliyetleri paylaşma amacı taşıyor tabii. Çünkü e, UEFA işte 8 şehir 8 stat istiyor. E, statları bir kısmını baştan yapmak tamamen yeniden yapmak, bir kısmını yenilemek ciddi bir maliyet. Hani bunu paylaşma amacı da taşıyor. E, tabii şu var, e, işte Avrupa'nın en önde gelen futbolu Ülkelerine vermediniz mi? Ev sahipler açısından sportif olarak aykırılığı e, şeyi var, riski var. Dört yıl önce e, İzçi Avusturya bunu yaşadılar. Avusturya futbolu zaten çok kötü durumda. Ee, grup sonucu olmuşlardı galiba. Bir maç, bir beraberlik mi Vallahi çok kötü. İstisya'da işte ikinci maçta Türkiye'ye inince turnuvaya veda etmişti. Evet böyle bir de e, var tabi. E, yani evet. Çünkü hani ev sahibinin organizatör olarak biraz daha ileri gitmesini isterseniz de bir de e, ev sahibi de şunu düşünür. Yani bu kadar para harcamışım. E, ev, Futbolun bir şekilde ülkede sevildiği düşünülüyor. Hani şampiyonluk değil ama hiç olması çeyrek final belki bir yarı final. Bu bir amaç yani hedeftir. hedefdir. Ama ilk turda elineci bir harak kırıklığı tabi. Ee, mesela Polonya A grubunda biraz da dengeli bir gruba düştü. Ee, belki gruptan çıkma şansı olabilecek. Ama D grubunda Ukrayna işi daha zor. En fransa M İngiltere var, İsveç'te var. Ee, Ciddi risk altına. Çünkü onlar bir de seri başı olarak bu grupta da yerleştirildiler. Ee, diğer Avrupa ülkelerinin çok da hoşuna gitmiyor bir şekilde. Hmm, ama bu bile onları kurtarmayabilir. Ee, şimdi 16 takım Avrupa Şampiyonası ee, favori kimler? Yani Aslında son 5-6 yılı damga vuran iki takım var. Ee, İspanya ve Almanya Avrupa'da. İspanya futbolu belki 50 yıldır hedefleri yükselişi son 6 yılda yakaladı. Hep çünkü büyük şampiyonlara iddialı gider, bir şampiyonluk kadar da finalist adayı olarak gider. İlk turda elenirdi İspanya. Hep böyle hayal kırıklıklarıyla geldiler. 2000'lere kadar. Kendi ülkelerinde düzenledikleri 82 Dünya Kupası dahil İspanya'nın hep başarısız olduğunu, milli takım düzeyinde başarısız olduğunu görüyoruz. Çünkü işte kulüp takımlarının çok ön plana çıktı. Hatta biraz Barcelona Real Madrid üzerinden mikro milliyetçilik üzerinden bir böyle ayrımın olduğu bir takımda bir e, ortam olurdu. Onu işte son 6 yılda yıktılar. 2006 e, Dünya Kupası'ndan sonra hep e, iddialı. İspanya 2008'de Avrupa şampiyonu oldu. 2 e, yıl sonra 2010'da Dünya şampiyonu oldu. Şimdi yumanı korumak istiyor ama şu var üç böyle büyük turnuvayı birden üst üste kazanan bir takım yok. Şimdiye Tora kadar, kadar görülmemiş, değil mi? Evet. Evet, yani iki iki turnuva kazanan var. Almanya var örneğin. 72'de Avrupa şampiyonu, 74'te dünya şampiyonu. E, Fransa var. E, 98'de dünya şampiyonu, işte 2000'de Avrupa şampiyonu. İspanya bunu yaptı. E, aynı kuşağı muhafaza ediyor İspanya ama tabii zaman zaman şey oluyor. Orada hem <gülüyor> Bıkkınlık belli form düşüklükleri Bir de şunu hesaba katmak lazım ee, Bu İspanya için içinde Geçerli hmm, Almanya İngiltere için de yani Bu ülkelerin oyuncuları Kulüp takımlarında öyle yoğun bir maç, maç programından Çıkıyorlar ki yani buraya artık Biraz posaları geliyor Posası çıkmış halde geliyor Bu oyuncular ee, İngiltere milli takımı için mi vardı Sanıyorum İngiltere milli takımı için i̇şte Kim kaç maç oynadı İngiliz gazleri koymuş Yani elinin üzerine maç oynayan bir sürü oyuncu var Muhtemelen İspanya için ee, Daha da fazladır Kim oyuncular için Çünkü e, Takımın e, Önemli bir kısmı Real ve Barcelona'dan oluşuyor 12 oyuncu e, Bunlar zaten 38 lig maçı e, Avrupa'da 10-12 maç işte İspanya kupası İspanya süper kupası Yok dünya kulübüler şampiyonası ee, öte yandan e, Meli takımın eleme maçıydı derken çok e, yoğun bir takvim e, şey yapıyorlar izliyorlar ee, yani buraya e, ne kadar diri gelecekler hep soru bir soru işareti İspanya önceki iki şampiyonu bir şekilde şey yaptı ee, bunu başardı ama mesela 2010'u iki yıl önce hatırlayalım ilk maçı kaybetmişlerdi evet. <gülüyor> yani kolay değil e, aynı diri e, şeyi fizik gücü buraya taşımak. E, Almanya ise e, aslında uzun yıllardır e, yani futbolda belki de Avrupa'nın en başarılı milli takımı tarihsel olarak Almanya ama uzun yıllardır bir şampiyonu kazanmıyorlar. E, 96'dan beri 16 yıl önemli bir ara Almanya için. çünkü e, 70'lerin başından beri Almanya işte ya şampiyondur ya finalisttir. En kötü yarı finalistir ama de yani işte 8-10 yılda bir, bir kupa kazanır. Bu sefer büyük bir ara ama 2000'lerin başında bir kriz yaşadılar. Başarısız bir dönem geçirdiler hakikaten. 98'den sonra Avrupa Şampiyonlarında ilk turda eğlenen bir Almanya hiç hatırlamadığımız bir şekilde. 2000-2004'te ilk turu geçemedi Almanya. Bu çok alışılmadık bir durumdu. Sonra kadro yenilediler ve aslında takımı kurgulayarak Buraya kadar getirdiler Yani Bu şampiyonat belki İspanya'da öte Favorisi Almanya gibi Ben düşünüyorum yani 2010'da artık şeyi vermişlerdi Sinyali vermişlerdi Orada yarı finalde eğlendiler ama 2 hani yıl sonra favori biz olacağız Şampiyonanın en genç takımı Yeşar olması olarak Çok şaşırtıcı ama Ama milli maç oynama sayısı açısından Baya yukarına yani tecrübeli ama genç bir takımla buradalar. Bu da iyi bir kombinasyon gibi gözüküyor Evet tabi. Hatta yani iki yıl sonra Dünya Okulunda da çok iddialı olacaklarının bir göstergesi. Yani İspanya'da bazı oyuncular iki yıl sonra olmayabilir artık bu seviyede. Evet. Ee, ama Almanya bu muhtemel ama seviyi koruyacaktır. Yani işte iyi Mesut Özil düşünelim. Ee, herhalde Ağustos'ta mı 24 oluyor? Yani aslında en zirve yaşı nedir futbolcuların? işte 25-30 evet. arası. Yani hem e, o fiziki şeye ulaştığı, zirveye ulaştığı hem de belli bir tecrübeye sahip olduğunu. Onu yeni giriyor Mesut yani. E, bundan sonraki yılları aslında e, en iyi yılları olabilir. E, Almanya'daki sıkıntı ise şu hep son bir e, iki haftada yazan yani Bayern Münih'le oyuncuların sezonu çok uzun sürdü. Sekiz oyuncu var milli takımda ve bir hani moral bozukluğuyla kapattılar sezonu. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmek penaltılarla. Biraz onları etkiledi. Milli takıma geç dahil oldular. Hani o ısınma süresi e, biraz uzayabilir e, şeyi vardı. yorumu vardı ve e, belki de ilk turda en zor grubunda e, turnumunun Evet Hollanda var. Hı <gülüyor> hı kratikleri. Danimarka var ve Portekiz var. Yani hiçbir maç kolay olmayacak. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda pek öyle kolay maç olmaz ama e, daha da zor olacak. Mesela ilk maç Portekiz e, belki 2-2'nin favorisi değil orada ama Portekiz'in olacağı bir e, beraberlikle işleri karıştırabilir. O grupta böyle bir gruptu Almanya. E, tabii sonra da grupta alınacak eşleşmeler önemli. yani Birincilik, ikincilik içerek final ve yarı finaldeki eşleşmeleri belli edecek. İspanya, Almanya finalde önce karşılaşabilirler mi? B grubunda Almanya kendi grubunda ikinci olur. İspanya birinci olursa yarı finalde eşleşme ihtimalleri var. İki takım da bunu istemeyecektir. O yüzden grup birinciliği de önemli. Böyle bir tablo var. Ee, İspanya, Almanya'nın dışında e, ilginçti. Yani Fransa mesela kötü bir dönem geçirdi 3-4 sene. Ama toparlandılar ve 21 maçta değinmiyorlar. Yani eleme maçları, resim maçlar ve özel maçlar dahil. Burada da hazırlık maçlarında bu şampiyon öncesinde sağlam gözüktü. Yani o Fransa sıkı savunmasına oturttu tekrar. İyiyim. Ee, gol de buluyor. İleride de yani Forvet'te de bir takım yenilikler var. Yani sadece Benzema değil bu senin sürpriz oyuncusu Giroud. İşte Ribery zaten etkili bir isim. E, Fransa'da ilginç bir şey olabilir. Eğer grubu birinci bitirirse D grubunu e, ki çok sürpriz olmayacak. Yorgun bir İngiltere var. E, İsveç Ukrayna. E, Fransa bence orada favori. E, bir sürprize de olabilir. Fransa'da İspanya almaya karşı. Ee, İngiltere ise maalesef tamamen yıpranmış olarak geliyor. Her büyük şampiyonada olduğu gibi yani onlar e, neredeyse yarım masıldır böyle bir şampiyonluk hayal ediyorlar. 66 Dünya Kupasından beri ama e, kulüp sistemi İngiltere'nin başarılı olmasının önündeki büyük bir engel. yani e, Bir Almanya Fransa'nın tersine İngiltere'de mil takım kulüp takım kulüp şeyi kadar futbolu kadar önemli değil e, bence yani Fransa ve Almanya'da milli takım her şeyin üstünde e, zaten kıyaslarsak herhalde milli takımların iki ülkede milli takımda aldığı başarılar kulüplerden daha fazladır e, İngiltere'de bir kulüpler ön planda ikincisi de o kadar yoğun maç oynanan bir e, futbol sistemi var ki yıl içinde Oyuncular ya sakatlanıyorlar... Ee, ...bir takımda gelemiyorlar... ...ya da çok yorgun geliyorlar. E, halleri kalmıyor. <gülüyor> evet yani kadro açıklanığından beri sanıyorum... ...dört oyuncu... E, ...şeyden çıkarıldı kadrodan. Daha şampiyona başlamadan düşünün. Yani antrenmanda hazırlık maçında... E, ...sakatlanan, sakatlığını yükselen... ...dört oyuncu zaten bu... E, ...tamamen konsantrasyonu... ...motivasyonu bozacak bir durum yani. O çıktı bu geldi yani o çünkü... E, Birerlik bir alışma süreciniz var sizin ee, ancak şey yaparsınız bu mil takımlar kulüp gibi değil ee, kim nerede oynayacak nasıl oynayacak nasıl paslaşacak sağdaki dağılım yani böyle bir değişiklik ee, çok moral bozucu ee, Yani kalan oyunculardan ne kadar verim olacaklar bilmiyorum yani İngiltere ilk turda yenilirse ben şaşırmayacağım o grupta. Evet, şimdi bugün başlıyor. Ondan sonra bir ara mı verilecek? Nedir? Bugün Polonya, Yunanistan ve Rusya Çek Cumhuriyeti maçları var. 19 ve 21.45'te. Bu Bunu... her gün maç var bundan sonra. Ha, bundan sonra her gün maç var. Tabii tabii. Yani aralıksız. Yarın mesela B grubu maçları var. Hollanda, Danimarka, Almanya, Portekiz. Sonra C grubu, D grubu diye devam ediyor. Ee, şeye kadar e, tabii son grup maçları ...aynı gün aynı saatte oluyor. Şimdi şu andaki program şöyle Türkiye saatte... ...bir maç 19'da ilk maç... ...ikinci maç 21.45'te... ...TRT 1'e inecek. Son grup maçları... ...30 yıldır gelenek olduğu üzere... ...aynı saatte oynanır. Hani, e, takımlar birbirlerinin maçına göre kendini ağlamasın diye. E, 19 Haziran'a kadar... ...her gün maç var. Evet TRT veriyor maçları. TRT veriyor. Herhalde son grup maçları aynı saate geldiği için... Birinin TRT-1, bir, öbürünün TRT-3 verir. Ya da TRT Sport diye ismiyle. Ee, 20 Haziran'da bir ara olacak. İşte 21-22-23-24 Haziran her gün birer çeyrek final var. Ee, 27-28 Haziran yarı final Ve 1 Temmuz'da final maçı Kiev'de ee, oynanacak. Ee, aşağı yukarı işte... E Evet. kaç gün sürmüş oluyor yani üç haftadan biraz daha fazla. Evet. 24 gün. Evet. Evet. Yani pek e, adet olduğu üzere süreyi de bitirdik ama e, adet olduğu üzere sorayım e, favorini bir kere alalım. Çünkü... Almanya benim favorim Almanya. yani o iki yıl önceki iki yıl önce e, düşündüğüm şeyi çok değiştirmiyorum Hani bir ufak işte o Bayernlerin moral bozuktu olsa da e, tahminim Almanya burada. Sürpriz? Fransa. Fransa. Tamam bakalım izleyeceğiz. Peki çok teşekkürler. İyi yayınlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için